Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Cüneyt Ayral. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Cüneyt Ayral İstanbul'da 1954 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra çeşitli gazete, radyo ve televizyon kanallarında çalıştı. Pek çok radyo-televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 1982'den başlayarak 17 yıl sanayicilik yaptı. Gazeteciliğe erken yaşlarında başladı ve hiç ara vermeden sürdürdü. 1996 yılında tamamen bu mesleğe döndü. Şiirleri ve yazıları pek çok dergi ve gazetede yayınlandı. Şiir, roman ve deneme türünde kitapları yayınlandı. AFSAT, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin kuruluşunda bulundu. Ve ilk genel sekreteri oldu. İki kez fotoğraf sergisi açtı. Pek çok yerli ve yabancı sanatçının küratörlüğünü üstlendi. 1989-93 yılları arasında Konstantiniye Haberleri gazetesini yayınladı. Cüneyt Ayral, 1997 yılından bu yana Fransa'da yaşıyor. Ee, Cüneyt Bey... E İsterseniz şeyle başlayalım, bu Benim Paris'im. Evet, son benim... kitabım. Evet, son kitabınız. Pardon, son değil, sondan bir ev. <gülüyor> ee, burada e, siz Paris'te turlar da düzenliyorsunuz ama çok sık değil galiba turlar değil ee, İki yıldır gayet sık düzenliyorum. Hı -hı. Ee, bu sene iyice değiştirdik. Ekim Hı -hı. ayından itibaren kızımla beraber, Roxane Ayral'la beraber interaktif Paris turları ha. yapmaya başladık. Şimdi Ekim ayının sonunda ilk defa interaktif Paris hı hı. turumuzu yapacağız. Ve art terapi, sanat terapisi yapmaya başlıyoruz. Ne güzel. Peki bu benim Paris'im nereden ortaya çıktı bu kitap? Bunu nasıl kurguladınız? <gülüyor> Çünkü bu Şimdi, sıradan bir seyahat kitabı değil. Hayır. Benim Paris'te geçmişim 40 yılı aşıyor. Hı hı. Çünkü sanayicilik döneminde Fransızlarla çok iş yaptım. Onlardan kadın iç çamaşırı alıyordum. Ee, ablam 17 yıl Paris'te yaşadı, büyükelçilikte çalışıyordu. Onun için çok sık gidip geldiğim bir yer. Ee, son 20 yıldır da Fransa'da yaşıyorum. Ee, bunun bir kısmı Paris'te Hı -hı. geçti. 48 Rue de Turbigo, ee, benim evimin adresi o dönemde. Ee, önemli bir adrestir ee, benim açımdan, onun için tekrarladım. Ee, orada yaşamaya başladım Bu son kitap benim aslında Paris'e ilgili Dördüncü kitabım hı hı. Bundan evvel e, zaman bitti romanımda Paris'in sabahlarını anlattım hı hı. Paris Notları 1 ve Paris Notları 2 diye iki kitabım var O, o da e, daha çok işte Açık Radyo'nun internet sitesinde e, Ve e, Dünya Gazetesi'nde Yazdığım Paris yazılarından ilgili e, Kitaplardı en sonunda Oğlak yayınlarından çalışmaya başlayınca e, Senay Azinedaroğlu senin Paris'ini anlat bize dedi. Hı. Çünkü e, benim yolculuk diye 2004'te bir otobiyografim çıkmıştı. İlk 50 yılı yazmıştım. E, fakat o kitap e, şey oldu ceza yedi falan e, içinde isimler vermiştim çünkü. Onun için mahkum oldu o kitap. Bir daha yayınlamak mümkün değildi. Daha böyle bir otobiyografik, e, sevdiğim, yaşadığım bir şehri anlatmamı istedi. Ben de oturdum, düşündüm nasıl bir Paris yazacağım diye. Yani benim Paris'imin ne olduğunu o zaman düşünmeye başladım. Çünkü ondan evvel hep yaşıyordum içinde zaten. E, ve Paris yıllarım hep zor geçti. E, zor geçmeye de devam ediyor. Hı hı. E, onun için e, öyle başladım kitaba. Paris'te yaşamak zordur diye başladım. Ve Paris'i anlattım. Hı -hı. ...Paris'te çok şey var... ...bitmez tükenmez bir Paris... ...belki bir tane daha yazacağım... yani bu zaman içerisinde... ...çünkü e, bitmiyor Paris... Peki bu e, kitabı kurgularken... ...sizin e, yaptığınız turların... ...yani Paris turlarınızın... E, ...çünkü sıradan bir rehber gibi... ...siz Paris'i dolaştırmıyorsunuz... ...bu aynı zamanda bir hani, kültür ve bir şehrin dokusu... ...hani bu kitaptan da yansıyan... ...bir şekilde ortaya çıkıyor... E, ...bunlar... Birbirini tamamlayan şeydir. Yani e, yazı hiç, ve eylem birbirini tamamlıyor Hiç alakası yok. Çünkü e, bu kitabı yazarken ben turmur yapmıyordum. Hmm, ben kitap mı neden oldu? <gülüyor> Tabii. Kitap çok sevildi. E, epide sattı. Benim en çok satan kitabımdır e, benim Paris'im. Çok da sattı. E, onun üstüne e, Paris'te bir Türk turizm firması beni çağırdı. E, yapar mısın? Dedi. Yani senin Paris'ini gezdirir misin hı hı. dedi. Tabii dedim yani insanlar sıkılmazsa gezdiririm. Çünkü ben e, müze falan gezdirmiyorum yani şehri gezdiriyorum. Onun dışında tabii zaman içerisinde yenilikler girdi bu hı hı. turlara. E, mesela e, şey yapıyorum mezarlıklar gezisi yapıyorum. Paris'in mezarlıklarını gezdiriyorum. Street art turları yapıyorum. Paris'in street art stokunu gezdiriyorum, sanatçıların atölyelerine götürüyorum, fotoğraf turları yapıyorum. Ünlü hı hı. bir fotoğrafçıyla insanlar Paris'in fotoğraflarını çekiyorlar, hı hı. ama bilmedikleri yerlerden çekiyorlar. O tür farklı farklı şeyler yapmaya başladım. Yani aslında bu şey birinin yani bir edebiyatçının gözünden. Bir şehri okumak gibi bir şey aslında. Siz aynı zamanda bir aracılık ediyorsunuz. Çünkü sizin Paris'iniz, sizin yaşadığınız, sizin gördüğünüz, sizin değer verdiğiniz, sizin alımladığınız ve sizin algıladığınız. Bu kitabı, e, kitaba beni yönlendiren enteresan bir olay var. Onu size anlatayım. Çok sene evvel yani 90'ların başıydı zannediyorum. Biz e, ilk eşimden Roma'ya gittik. Roma'ya giderken o zaman El diye bir kadın dergisi var biliyorsunuz. Hı -hı. O dergide bir modacı'nın Romasından ilgili bir metin vardı. Biz onu yırtıp o sayfayı yırtıp gittik moda eşe Roma'ya ee, ve onu gezdik. Çok enteresan bir Roma gezdik biz. Hı -hı. Çok farklı bir Roma gezdik. Yani ikimiz de Roma'yı biliyorduk ama ilk defa çok güzel yerlerde yemek yedik. Roma çamlarını çok farklı yerlerden izledik. Çok farklı bahçelere gittik ee, ve çok heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Ee, onun için bu kitabı biraz da o düşünceyle yazdım. Hı. İnsanlar yani e, bana gelen e, konuklardan bir tanesi kitabı okumuş gelmiş e, ve 8 yılda Fransa'da, Paris'te yaşamış. E, bana sen Paris'te ne anlatacaksın dedi. E, ben de belki de siz bana anlatacaksınız ve ben öğreneceğim dedim. Çünkü e, meslek hayatında biliyorsunuz insanlara çok fazla sert davranamıyorsunuz. E, dördüncü günün sonunda ayrılırken e, bana sarılıp ağlıyordu. Ben Paris'i bilmiyormuşum diye. Öyle bir Paris benimki. E, biraz farklı bir Paris. Peki mesela bunu e, kurgularken şeyde düşündünüz mü? Çünkü hani tam bir seyahatname değil... Yani tam bir seyahatname demek de çok e, ne diyeyim. Yani seyahatname sizin ilk bölümde bahsettiğiniz kendi kişisel hikayeniz. Kendi kişisel hikayenizin bir kentte e, bıraktığı izler ya da o kentin size bıraktığı izler. E, ya bunu ayrıştırmak yani ne bileyim aklınızda hiç şey oldu mu? Ya bu bir seyahatname kitabına dönmesin. Benim derdim bu olmasın gibi bir şey. Şimdi e, onu da şöyle açıklayayım size. Birkaç gün evvel yayıncım Senay Hazne oturduk. Onun elinde iki tane kitabım var. Bir tanesi Öyküler. Hı hı. Benim 1970'li yıllardan beri yazdığım öyküleri toparladık. Yeni öyküler de var içerisinde. Senay bana diyor ki bunların bir kısmı diyor anlatı, hı. öykü değil diyor. Onun için koyamam kitaba diyor. Ben de dedim ki sen de o zaman kitabın başına ne dedim Öyküler ve anlatılar hı. diye yaz dedim. Çünkü benim edebiyatçı kimliğim eğer varsa ki ben hiçbir zaman edebiyatçıyım demedim. Ben yazarım. Ama edebiyatçı falan değilim. Öyle bir kaygım da yok. Yazarken de öyle bir kaygım yok. Ee, yani ne şiir yazarken ne roman yazarken hiç kaygılarla yazmıyorum. Ben oturup yazıyorum. Yani benim işim yazmak. Hı hı. Ee, bu kitap da öyle çıktı. Bu bir anlatı. Hı hı. Ben aklıma gelenleri oturuyorum. Yaşamış olduklarımı anlatıyorum. Bir roman yazarken de bir şeyden etkilenmişim, ee, onu kurguluyorum, ona insanlar yerleştiriyorum ve öyle yazıyorum romanı. Hı hı. Ee, yani şey o, e, ta Aynen. tavrım o. Hı hı. Hiç böyle düşünmüyorum bu seyahatname mi olur, şu hı hı. mu olur, bu mu olur. Benim öyle bir dertlerim hiç olmadı. Yani hayatı kurmacanın içine yerleştiriyorsunuz. Nasıl dile geliyorsunuz. Yani evet ben zaten yaşayan bir varlığım ee, ve yaşamayı da çok seviyorum. Ee, yaşama enerjim çok yüksek bir de hiperaktifim öyle oturduğum zaman yani bir kitaba oturduğum zaman öyle çok uzun oturamam yani bitirmem hı hı. lazım. Ee, onun için e, çarp çabuk yazıyorum sonra bir kere okuyorum <gülüyor> varsa düzeltecek bir şey düzeltiyorum e, ve diyorum gidiyorum. Evet. E, şimdi bir ara verelim isterseniz Cüneyt Bey ne çalalım ne istersiniz? Ee, rahmetli dostum. Talisteki yakın arkadaşlarımdan birisi George Mustaki'ydi. Onun bana piyanoda, evinde çaldığı Le dinleyelim isterseniz. Peki. dinleyelim <gülüyor> isterseniz.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 Et je serai prince de cent rêveurs Ou bien adolescent comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Cüneyt Ayral Ve Cüneyt Ayral'la konuşmaya devam ediyoruz ee, Cüneyt Bey sizinle tanışmamız aslında bizim Üsat Bener vasıtasıyla neredeyse rahmetli, e oldu ee, ve siz kendinize de demiştiniz ki ben Müsat'ı tanıdıktan sonra edebiyatım değişti. Doğrudur. Şiirim değişti. Ve şimdi yeni öykü kitabınızdan da e, bahsediyorsunuz. Ve hani e, yaz, yazılanları bir anlatı, belirli bir sınıfa sokmaktan ziyade bir anlatı olarak değerlendirmek. Ya da onları belirli kalıplardan çıkarıp e, başka şeylere dönüştürmek. Ki fotoğrafla da uğraştığınızı e, düşünürsek. Yani e, şeyi merak ediyorum ben. Bir yazar ya da bir, yani bir yazar başka birisine nasıl bu kadar etki eder? Ve siz hani bunu çok açıklamaz ya normalde insanlar bir de. Hiç açıklanmayacak bir şey yok. Benim 50 yılı aşkın bir yazı hayatım var. 48 yıllık da basın hayatım var. Yazı hayatımda beni etkileyen 3 tane çok önemli yazar var. Sırasıyla Atilla İlhan, İlhan Berk ve Vüsat Obener. Vüsat'ın beni e, etkileyişi şöyledir. Onun sayesinde ben karayollarında Özel Kalem Müdürlüğü'ne başlamıştım. Çünkü o da e, hukuk müşaviriydi orada. İşsiz kaldığım zaman o beni işe almıştı. E, o beni işe aldığı zaman bana makam arabası verdiler. Özel Kalem Müdürlüğü olduğum için. Onun için sabahları ben gidip Vüsat'ı evden alıyordum. Ee, ve öyle gidiyorduk e, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. <gülüyor> Burayı da kesiyoruz herhalde. Keser onları. Hı -hı. Sabahları ben gidip alıyordum rüsatı evinden. Bir gün çok karlı e, bir günde. Sabah erken kalktım. Araba geldi. Zincirleri var. E, Vüsat'ı aradım. Dedim ki aman sakın çıkma evden telaş edip. Çünkü telaşlı bir adamdı. Geç kalmayı falan sevmezdi. Ben gelip alacağım seni dedim ve gittim ee, her zaman e, portakal kişiye sokakta otururlardı her zaman ben giderdim kapıyı çalardım yani şoförü falan göndermezdim öyle bir adetim yoktu çok saygı duyduğum bir adamdı gittiğimde camdan dışarı bakıyordu dışarısı karanlıktı gel buraya bak sana ne göstereceğim dedi gittim yanına orada çocuklar okula gidiyordu bak dedi Ölüm karası önlükleriyle çocuklar okula gidiyorlar dedi. Bu e, yani şimdi söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. E, çok önemli bir şiirdir. Vüstat'ın e, şiire başladığı şiirdir bu. E, beni de çok etkilemiştir. Yani az sözcükle çok şeyi nasıl anlatırsınız? Genç bir şairim o zaman, ee, daha romanlar, öyküler falan, Yani birkaç öykü var, birkaç metin var ama doğru düz bir şey yok ortada o anlamda, hep şiir var. Ve uzun şiirler yazıyorum, ee, anlatan şiirler yazıyorum, o anlatıcılık benim e, yazı hayatımda hep var. Fakat Vüsat'tan e, sonra hep kısa ve öz şeyler yazmaya başladım. Şimdi benim romanlarım çok eleştiriliyor. Bu kadar kısa roman olur mu? Bunlar işte şey e, uzun öykü bilmem Hı. ne falan herkes böyle bir eleştiri yapıyor. E, yapa dursunlar yani e, benim derdim az sözcükle çok şeyi nasıl anlatabilirim? Bunun en güzel örneği Vüsat'ın Edebiyatı'nda e, malum Dost kitabıdır. E, ve tabii Muhannet Sahtegi'nin anılarıdır. O e, Muannitah'ın sahte gide çok çok az sözcükle çok uzun ve derin bir yaşantıyı anlatır Öyle bir etkisi var Peki İlhan Berk ve Etil İlhan İlhan Berk'ten ben her şeyin şiiri yazılabiliri öğrendim İlhan Berk otun da şiirini yazmıştır Hayatın da şiirini yazmıştır Sevişmenin de şiirini yazmıştır onun e, bendeki etkisini Lodos Leandros Lahesis kitabında, benim kitabımda e, görebilirsiniz. E, ve tabii e, İstanbul Şarkıları kitabında çok ciddi etkisi vardır. E, oralardadır e, İlhan Hı. belki. Daha erken şiirlerimde, Başkaldırma ilk kitabım, 1974'te yayınlanan ilk kitabımda yoğun bir Atilla İlhan vardır. Hı e, Atile İlhan'ın romantizmi vardır. Ee, yani bugün e, bir yazar ben başka yazarlardan etkilenmedim <gülüyor> falan diyorsa yalan söylüyordur. Canım, Tabii, ee, bu konuda en namuslu yazarlarımızdan bir tanesi de hiç kuşkusuz sor, o, Orhan Pamuktur. <gülüyor> açık açık söyler <gülüyor> kimlerden şey ettiğini, etkilendiğini. Peki henüz yayınlanmadı ama biraz isterseniz son olarak da öykülerinizden bahsedelim yayınlanacak olan. Ne zaman yayınlanacak? Tahmini bir şey var <gülüyor> mı? Onu e, Sena'ya sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> e, ben, ben kendisini geçen gün tehdit ettim. <gülüyor> e, açıkça tehdit ettim. E, kitap fuarında istiyorum kitabımı ha, ben, dedim. Evet, fuarı... e, zannediyorum fuara yetiştirecektir. Evet. Artık bilmiyorum çünkü bir senedir elinde bekliyorum. Daha önce hiç kitaplaştırmadığınız e, öyküler. Hiç öykülerim yayınlanmadı bugüne Hı -hı. kadar. Öykülerim hep e, defterlerde Dergilerde. duruyordu. Çok eski öyküler var içinde. 70'li yılların e, Hı -hı. öyküleri var. O da biraz bana heyecan veriyor. Çünkü e, yazma e, deneyimimdeki farklılaşmayı da Hı -hı. gösterecek o kitaplar. Peki hepsini yayınlıyor musunuz yoksa bir seçki mi? E, ben hepsini verdim ve hepsi çıksın istiyorum. Hı -hı. Ama e, yayıncılıkta biliyorsunuz... E, Hı -hı. ...editörün kılıcıdır. Tabii. Doğru. Her zaman. E, neyse, son kitabınızı da e, o zaman merakla bekliyoruz. Ve umarım şeye kadar çıkar diyelim. Bir de Konstantiniye Haberleri... ...bu da çok önemli. Uzun e, bir dönem çıkmış ve şu anda... ...Anamed'in sayfasından da bütün bu... ...gazetenin arşivine ulaşmak mümkün. E, bir edebiyatçı olarak... ...gazeteci kimliğinizde... ...bunu birleştirdiniz mi... ...Konstantiniye Haberleri çıkarken? Konstantiniye Haberleri... ...Gazetesinin öyküsü... ...şöyle başlar... ...ben kadın iç giyimi... ...sektörüne girmemin nedeni... ...bir İstanbul... ...Gazetesi yayınlamak içindir... ...çünkü para isteyen bir iştir... ...beş yılda yaklaşık... ...bir milyon dolara yakın bir para harcadım... ...ben o gazetede... ...yani... Çocuklarımın e, geleceğini o gazeteye gömdüm. E, ve bunun için çocuklarımdan özür dilediğim zaman ikisi de e, yanlış yapıyorsun dediler bana özür dilemekle. Çünkü bize e, bir tarih bıraktın Hı -hı. dediler. Konstantiniye Haberleri gazetesi e, İstanbul'da hemşerlik bilincini oluşturmak için e, kulakları çınlasın Fuat Oburoğlu ile beraber e, başladığım bir maceradır. Ee, ...beş yıl süreyle sürmüştür. İsmi... ...Kostantiniyye ismi... ...bu sözcüye dikkat edin lütfen. Eski Bizans'ı... ...anımsattığı için... ...Bizans'ın yenisi nerede... ...onu bilmiyorum. Ee, eski Bizans'ı anımsattığı için... ...yasaklanmıştır. Ee, ve e, biz... ...Danıştay'da dava açtık... E, ...İstanbul Valiliği'ne karşı. Davayı kazandık ama... İsmi yeniden kullanmadık. Bizim şehir haberleri olarak devam ettik e, gazetemize. E, devletin de zannediyorum temyize gitmediği birkaç davadan bir tanesidir. E, haksız olduklarını anladılar. Bugün artık Konstantiniye ve Konstantinopolis adları sık sık kullanılıyor. Çünkü İstanbul adı zaten Rumcadır. Stenpoliden hı hı, gelir. Bu gazete... E, ...benim yazar kimliğimle çok alakalı değildir. İçinde yazdığım şeyler var, yok değil. Hı hı. Yani daha çok haberleri ben yazıyordum. Kırık Tabak diye bir yemek köşem vardı. Benim yemek merakım malum. Hı hı. Ee, öyle bir köşem vardı. Onun dışında zaman zaman başka yazılar da yazıyordum. Ama gazetenin önemi Orhan Duru gibi... ...rahmetli Orhan Duru gibi rahmetli Hulki Aktunç gibi, rahmetli Jacques Deleon gibi, e, Türk Edebiyatı'nın rahmetli, Allah ömür versin, e, Hilmi Yavuz gibi, Türk Edebiyatı'nın önemli imzalarının hiç para almadan yazı yazdıkları bir gazetedir. E, ve çok önemli bir e, stok oluşturmuştur. Hı hı. Bu gazeteyi e, senelerce e, saklamak zorunda kaldım. E, çünkü hep oradan oraya e, evimi değiştiriyordum ve depolarda kalıyordu bu gazete. En sonunda ortaya çıktığı zaman e, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne, PERA Müzesi'ne hediye ettim. Kabul ettiler, o da önemli. Hı hı. Ve çok önemli e, olduğu gibi İnternete geçirdiler. Evet şu anda Şimdi arşivlerinden ulaşılabilir. sayfa sayfa aynı gazete formatında görebiliyorsunuz ve her şeyi okuyabiliyorsunuz. Üniversiteler için önemli olduğunu. Yani aslında herkes için sadece <gülüyor> üniversiteler için değil. Sonuçta bu bir bellek ve bu tarz şeyler çok değerli. Bunları <gülüyor> okur mu insanlar okumaz mı onu bilmiyorum ama okur. artık var. Okuyan. Çok bulunur. Ee, Cüneyt Bey e çok teşekkür ederiz. Bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Umarız e, en kısa sürede öykülerinizi e, okuruz. Yayıncınıza da duyuralım buradan. Evet buradan <gülüyor> sana el sallıyorum, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.